Musaf'taki sıralamada 100. inis sırasına göre 14. suredir. Asır suresinden sonra, Kevser suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure adını birinci ayette geçen ve koşan atlar anlamına gelen "adiyat" kelimesinden almıştır. İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun nefes nefese koşanlara Sonra çakarak kıvılcım saçanlara Sabahleyin ansızın baskın yapanlara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 dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki ayetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir. Burada insan kavramıyla genel olarak insan türünün kastedildiği, çünkü bütün insanlarda bu tür olumsuz özelliklerin az çok bulunduğu belirtildiği gibi, özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların söz konusu olduğu da söylenmiştir. Razi, bu ikinci yorumun çoğunluğun görüşü olduğunu belirtir. Bu ayetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecibesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. 6. ayetteki kenut kelimesinin bir hadiste şöyle açıklandığı rivayet edilir. ''Öyle bir nankördür ki, yalnız başına yer, kölesini döver, mali görevlerini yerine getirmez.'' Yedinci ayet, insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Ayete, Şüphesiz buna Allah şahittir, manası da verilmiştir. Bu takdirde ayet, Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşır. Fakat birinci mana bağlama daha uygundur. Ayete ayrıca, Nankör kişi ahirette kendi aleyhine şahitlik edecektir şeklinde de mana verilebilir. Mal diye tercüme ettiğimiz 8. ayetteki hayır kelimesini Ragıbel İsfahani akıl, adalet, fazilet, faydalı nesne ve bunun gibi genellikle insanların rağbet ettiği şey şeklinde tarif etmiştir. Eski Araplarda kelime sıklıkla mal ve özellikle at anlamında kullanılmaktaydı. Burada da çok mal, servet manasında kullanılmıştır. Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye davet edilmekte ve uyarılmakta, Aksi halde o kişinin kıyamet gününde kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü, gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların açığa çıkarıldığı zaman perişan olacağı bildirilmektedir. Kalplerde gizlenenlerin ortaya konması, niyet halinde kalıp eyleme dönüşmeyen kötü düşüncelerin mutlaka cezalandırılacağını değil, davranışların dayandığı niyet ve yöneldiği amaçların değerlendirileceğini ifade etmektedir. 11. ayette işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır buyurulması Allah Teala'nın onların niyetlerini ve yaptıklarını önceden bildiği gibi kıyamet gününde de her şeyden haberdar olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü onun ilmi Sonsuzdur, hiçbir şeyden gafil değildir. Gizli olanı da, aşikar olanı da, öncekini de, sonrakini de bilir. Dünyada verdiği nimetlere karşı lankörlük ve cimrilik ederek bu nimetlerden Allah yolunda harcamamış olan kimselerin yaptıklarından da mutlaka haberdardır ve ahirette bunu gösterecek, yapılanların karşılığını da verecektir.